Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğrabüte. Fasikül'de her ayın son çarşambasında Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Bugün üniversitelerin gündemine kulak vereceğiz. Son dönemde gündemi epey bir meşgul eden bir duruma bizim de Fasikül'de sıklıkla takip etmeye çalıştığımız gündemlerden birisi elbette. Boğaziçi Üniversitesi'nden ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iki konuğumuz var. Boğaziçi'nden, BÜSK'ten, Nazlıcan Doğan ve ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Atman Aksın. Ee, onlarla e, Sinekübü, e, Sinema Kulüpleri Birliği'nin bir araya gelmesini e, ve neler yaptıklarını aynı zamanda biraz da e, Boğaziçi Üniversitesi'nin gündeme verdiği katkıyı ve olan biteni konuşacağız Fırat Mücel'le birlikte. E, hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Buran dediği gibi üniversite gündemini, üniversite sinema gündemini takip etmeye çalışıyoruz. E, Atman seninle iletişim halindeydik. Uzun süredir iletişim halindeyiz. Evet. O dönem bir, aslında bir tür hayalden bahsediliyordu. Birkaç yıl öncesine kadar giden bir hayalden. Özellikle Yıldız Teknik'teki sansür vakalarından sonra ve başka üniversitelerinde e, bu tür uygulamalar, baskılar yaşamasından sonra... Ki bu süreç daha bir önceki rektör atamalarına dayanan bir süreç. Bunlara karşı ortak bir direnç noktası sağlamak ama sadece o da değil. Belki film gösterimleri konusundaki iletişimi sağlamak ve kulüpler arasındaki genel iletişim sağlamak için bir birlik kurulması hayalinden bahsediyordun. Bu pandemi sonrasında e, hayata geçti diyebiliriz. Hatta bana aktardığın notlarda bir tüzüğünüz de olduğunu Söylemiştin o Sineköp'ün kurulma sürecini ve kısaca anlatır mısın? Tekrar merhabalar herkese. Sine'de karşılaştığımız zaman yine başka bir rektör atama sezonu, başka bir e, sansür üzerine, baskı üzerine konuştuğumuz günlerde yine bu hayalden bahsediyorduk. Benim yedinci yılım üniversitede yani yedi yıldır yıllardır yedi yıldır sinema kulüplerinde aktif olarak çalışıyorum ve her zaman bütün sinema kulüplerinin yıllardır hayal ettiği işte gerçekleştiği zaman bazı problemlerin çözülebileceğine inandığı bir Yapı üzerine. Herkes çalışıyordu, belli bir çaba sarf ediyordu fakat hiçbir şekilde bu kulüpler tam olarak bir araya gelip evet hadi başlayalım safasına geçemiyordu. Ee, sonunda geçen yıl işte pandemiden, pandemi başlamadan bir altı ay önce bunun ilk toplantıları yine Kadıköy sinemasında yapıldı. Sizler o esnada çok yardımcı oldunuz yine önce bir 15 üniversite sonra 25 üniversite derken zaten sosyal medyada da duyurmalarla birlikte şu anda Türkiye'deki neredeyse bütün sinema kulüpleri e, sineküp bünyesi altında toplandı diyebiliriz. Yani en azından şu an aktif bir şekilde çalışan bütün kulüpler sineküp bünyesi altında toplandılar ve şu anda pandeminin de tabii bizim üzerimizde bir sürü engeli, sıkıntısı vesairesi oldu fakat avantajlarına da baktığımızda pandemi döneminde aslında biz birbirimizin sosyal medyada daha tanımaya başladık. Sosyal medya etkileşimleriyle birlikte aslında bu kulüpler hem birbirlerinin geleneklerini hem de eski etkinliklerini neler yaptıklarını görebiliyor. Hem de şu anki üretim kıtlığına herkes şahit oluyor. Belki aslında bu bir de bizim için bir şeyler ifade ediyordur. Her sinema kulübü bir şeyler yapıyor şu an evet. Fakat işte imkanlar koşullar el vermediği için hala birçok problemle karşı karşıyayız. Mesela 25. bunlardan 25 kulüpten bahsediyorsun. Yani yaklaşık 25 kulüp. Bugün e, sabah 4. bir haber vardı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sinema Kulübü. Recep Vedik gösterin. Guguk -gu Kuşu, Temiloş formunun Guguk Kuşu filmini göstereceklermiş. Recep Vedik varken niye onu gösteriyorsunuz gibi bir tepkiyle karşılaşmışlar rektörlükte <gülüyor> Böyle e, ya bu tür şeyler ne kadar konuşuluyor kendi aranızda? Hani ne kadar Türkiye'nin ne ölçüyle Türkiye'ye yayılmış bir ...organizasyondan bahsediyoruz. Yani şu olaydan haberimiz yoktu... E, ...Recep Edik olayından. Ama tabii sen söyleyince bunu gülerek... ...karşılıyorum. Çünkü herhangi bir sinema kulübüne girmiş... ...bir öğrenci... Bir yıl içerisinde yer işte yönetimle biraz biraz olsun muhabbeti varsa bir yıl içerisinde bu olay gibi en az 15-20 olay duyuyor ee, yönetimden rektörden böyle tepkileri almaya biz çok alıştık ve bunu çok daha çirkinlerini çok daha kötülerini alıyoruz yani mi onların bütün pişkinliğiyle hiçbir şey bilmezliğiyle her zaman mücadele etmeye çalışıyoruz ee, ama bu olaydan haberimiz yoktu fakat bu olaylar da olduğu zaman zaten Konuşuluyor gündemimizde çünkü gündemimizde olmak zorunda. Biz bu, biz bu problemlere gülsek de bu problem kaynağında çok daha farklı bir şeye işaret ediyor. Bizler de sanat uğruna veya felsefe uğruna bir şeyleri bilmek, anlamak ve bir şeylerden keyif almak uğruna belli e, zevkler edinmiş ve bu zevkleri geliştirmeye çalışan insanlar olarak ve onun yanında özgür düşünmeye çalışan insanlar olarak maalesef karşımızda Recep ve Dik. ...le savaşmaya çalışıyoruz diyelim yani. <gülüyor> evet. Nazlıcan sana döneceğim ama Atman'a bir soru da... ...peki mesela bu tür sansür vakaları karşısında nasıl bir mücadele yöntemi benimsecek kulüpler? Nasıl dayanışma içinde Ya yani Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizler hem birbirimizle iyi bir iletişime sahip olmak için... ...hem de birbirimizden haberdar olmak için... Çünkü birbirimizden haberdar olduğumuz zaman ortak dertlerimizin ne kadar fazla olduğunu görebiliyoruz. Ve sonra bu ortak dertler üzerine hepimiz ses çıkarmaya başlayacağız. Aslında bizim yine hayalini kurduğumuz şeylerden biri de bu. Çünkü ben biliyorum ki birçok sinema kulübü şu anda... Ee, yıllardır bu kurulmuş korku imparatorluğu karşısında bu baskı karşısında istenilen tepki, istenilen reaksiyonu vermiyor. Ee, ve biz bu reaksiyonun da verilmesini istiyoruz çünkü bu reaksiyonun verilmesinde en ufak bir problem yok ve bu bizim hakkımız zaten. Bunun üzerine tartışabilmeli, her zaman konuşabilmeli ve İstediğimiz özgürlüğü, istediğimiz o düşünceyi de kazanmalıyız her zaman. Sineküpte de bunu yapıyor. Bunu tabii ki ortak bildiriler, bütün kulüplerin katıldığı ortak bildiriler ve ortak ses çıkarmaları. Bütün hesaplardan, bütün seslerden ve bütün kişilerden belli sesler çıkarmaya çalışarak yapmaya çalışacak diye ümit ediyorum ve bu şekilde gelişiyor. Nazlıcan, e, BÜZK de sineküpün bir parçası. Ben kendim de Boğaziçi'nde okumuş biriyim. Ve o dönemden de hatırladıklarım, sonrasında e, büsküle yaptığım süreçlerde da aktardıkları aslında yıldız teknikteki türden sansür vakalarının Boğaziçi'nin e, görece daha özgür ortamında gerçekleşmedi. Yani yıldız teknikte işte Emin Alper'in kampüsü alınmamasından tutun da Fransız ozen filmlerinin posterlerinin yasaklanması, David Lynch filmlerinin gösterimlerinin yasaklanması kadar uzanan çeşitli sansür vakaları duyduk. Oysa Boğaziçi'nde bu tür şeyler yaşanmadı. Ama Boğaziçi kampüsü de ülkede yaşananlardan bağımsız bir yer değildir. Mesela hani bir film yasaklandığında hemen orta kantine bir barko vizyon kurulur ve o film orada izlenir. Benim zamanımda hatırladığım bu. E, şimdiki ortam nasıl Boğaziçi'nde? Özellikle yeni rektör atamasıyla birlikte e, ne bekliyorsunuz? Konuya yaklaşımız nedir, Büskola? <Gülüyor> Ee, şöyle, yani benim de e, iki yıldır bu okuldayım. iki yıldır böyle bir sansür uygulaması görmedim ben de. Duyduğum kadarıyla da çok, yani nispeten diğer okullara göre daha özgür bir ortam var diyebilirim. Ee, rektör atamasından sonra bu ikinci kayma atamasından e, bahsediyorum. Ee, yani önceliğimiz tamamen e, protestolara katılmak ve sinema kulübü olarak ne yapabiliriz? Bu yönde toplantılar yaptık, genelde bunu konuştuk. İşte sinema kulübü olarak düzenlediğimiz e, etkinlikler askıya alındı genel anlamıyla. Daha çok işte üyelerle beraber toplantılar alıp işte bizden nasıl bir tutum beklersiniz, işte, hani aklınıza bir öneri var mı gibi konuştuk. Onun dışında protestolara katılmaya çalıştık. Fiilen çoğumuz İstanbul'dayız şu an zaten. Yönetim kurulundan ve eski yönetim kurulundan birkaç arkadaşımız şu an Boğaziçi Direnişi adı altında Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınla orada olanları paylaşmaya çalıştılar. Özellikle şehir dışından. ...arkadaşlarımızla işte üst gün kendi Instagram ve Twitter hesabından olabildiğince... ...insanlarla iletişime geçmeye çalıştık. Ya tabii ki özgür bir sanat ortamı olması için... ...yani şu ana kadar Boğaziçi'nin geçmişinde görünmese bile... işte ...yıldız teknikten de görülebileceği gibi... ...bu sansür olayları çok uzak ihtimaller değil. O yüzden hem BÜS kadına hem Boğaziçi öğrencileri olarak... ...bunu protesto etmeye de devam edeceğiz yani. Geçen gün bir film gösteriminde yapıldığını... Gördük. Boğaziçi Dayanışman'ın paylaştığı programlardan termik istemeyük yük e, Caner Özdemir'in e, kısa belgeseli gösterildi. Bu gösterimler nerede yapılıyor? Bunları nasıl takip edebilir insanlar diye bir söyleyeyim. O gösterim BÜSK'ın bağımsız bir e, gösterimdi. Hmm. Biz ayarlamadık onu. E, bu tarz gösterimler yani eğer biz düzenlersek BÜSK'ın kendi sosyal medya hesaplarından eğer dayanışmayla iletişime geçen bir e, topluluğun yaptığı bir gösterimse ki şu an okulda hem bölüm olarak ya da kulüp olarak işte insanlar organize olup her türlü destek olmaya çalışıyorlar. Bir şekilde bu alçı dayanışmanın da hesabından duyurulur diye düşünüyorum. Her ikinize de sorayım. Bu yani biz de dirsek teması içinde olmaya özen gösteriyoruz. Ama bizim dışımızda bir yandan da başka sinema olsun, Kadıköy sineması olsun, çeşitli kurumlarla ortaklaşmalar söz konusu. Onlar... Sizinle birlikte hareket etmeye, yani film gösterimlerinde size yardımcı olmaya e, gönüllü oldular. Nasıl bir iletişiminiz var e, bu tür kurumlarla? Şöyle, e, şu an film gösterimleri açısından e, perdeyle ilgili çok hani fiziksel bir sıkıntımız var perde kurulumuyla ilgili. O yüzden daha çok işte projeksiyonla e, yani halletmeye çalışıyoruz ama e, ya şu an taslak halinde birkaç fikrimiz var ama çok daha net değil. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim bununla ilgili. Bizde de gösterimler maalesef pandemi dolayısıyla çok askıya orada Yani şöyle söyleyeyim haftada en az 6-7 gösterim yapılırken şu an e, neredeyse sıfır. Bir de şöyle bir problem vardı. E, eski yönetimle yeni yönetim e, işte el değiştirir ve bu genelde hatta yazım bile olur yani normal sezonda. Fakat şu an galiba yaklaşık... Bir, bir ay önce falan yeni el değiştirebildiler ve bu bizim kulüpten kaynaklı bir problem değildi. Okuldan kaynaklı bir problemdi. Onlar geciktirdiler. Bundan dolayı bizim kulüp bazında e, aksayan belli başlı gösterim çalışmaları var. Daha yeni başlıyor. Tanışma toplantısı falan bile yeni düzenlenecek. Bundan sonra gösterime dair görüşmeler başlar diye düşünüyorum. Fakat sineküp özelinde işte başka sinema alakalı köy sineması ile görüştüğümüz bütün e, gösterim olanakları pandemi öncesinde... E, normal düzende konuşulmuş gösterim tipleriydi. Online gösterimlere dair herhangi bir çalışma yürütülmedi. Herhangi bir talep de gelmedi. Fakat hem Yıldız sinema olarak hem de Sineküp olarak pandemi döneminin de devam edeceğini varsayarsak belki online gösterimler bir şekilde ayarlanabilir. Öğrencilere özel ya da kulüplere özel gibisinden et, bunlar da etkinlik olarak yapılır diye düşünüyorum. Ama herkes tabii ben <gülüyor> sadece şeyi söyleyecektim herkes pandeminin bitmesini iple çekiyor. Çünkü sinema deneyimi gerçekten başka bir şey. Bizler de sinema salonlarımızı çok özledik her ne kadar çok kötü koşullar altında izlesek de. Bir yandan da örgütlenme anlamında işinize yaradığını da söylemiştin Atman. Nazlıcan sizdeki durum nedir? Ben de şey ekleyecektim ya bizim de e, sine bu pandemi dolayısıyla hala e, kapalı. Başka sinema gösterimlerini orada yapıyorduk biliyorsunuz. Evet. E, orası hala kapalı biz e, bu pandemi sürecinde bütün etkinlikler toplantılar online'a taşınınca Biskodun'un bir web sitesi kurduk. Orada online gösterimlere devam ettik bir süre. Tabii şu an protestolar dolayısıyla bütün bu etkinlikler biraz asker alındı gibi. Çoğumuz eylemlerden yer almaya çalışıyoruz. Yani şu an bir üç haftadır yaklaşık bir inaktif ama yakında bu protestoyla da içkin bir şekilde tekrar dönmek istiyoruz bir yandan. Film gösterimleri de belki ileriki süreçte daha fazla protestoların parçası olur diye düşünüyorum. 2004 tarihli Metallica Some Kind of Monster diye bir film vardır. Onu da tavsiye ederim belki. <gülüyor> Bunu <gülüyor> <Göstereyim>. önerebilirim klüpte. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi bir belgeseldir. Gerçekten. <gülüyor> çok iyi bir belgesel ben de çok severim. <gülüyor> Bura senin bir sorun olacak mı? Ben aslında genel olarak pandemide e, bütün bu sürecin nasıl olacağını soracaktım ama aslında genel olarak konuşuldu. Yani genel olarak bu genel fikirlerinizi ben merak ediyorum aslında bütün bu durumla ilgili e, üniversitelerin ortamında yani bu bütün bu durumda. Bizi, yani nasıl bir ortam bekliyor sizce bütün bu pandemi sonrasında? Biraz ondan konuşsak keşke. Tabii ki. Ee, Nazlıcan sen. Hem de, de bir konuşsun. son sözler gibi de olur ufaktan çünkü süremizin o. sonuna da geliyoruz. Ee, ya şöyle, bu pandemi döneminde işte sinemaların kapanma haberleri, buna yönelik alınan aksiyonlar, yani takip etmesi çok zor haberlerdi bir yandan. Yani pandemi bittiğinde ki artık çok uzak hissettiriyor, o... Özlediğimiz salonların hala olmama fikri beni hep korkutan bir şey olmuştur yani. Ee, yani bu sinemuyla anlaşma hani devam edecek mi? Sinabı da gösterim yapabilecek miyiz? Yani her okula gittiğimde Mart ayından kalan film posterini görüyorum. Ee, ve çok hüzünlü benim için. Ee, işte Beyoğlu sineması, Atlas yani. Dex hep ya çok zor zamanlar ve takip etmesi çok zor benim için. Ama genelde mutlu, iyimser olmaya çalışıyorum böyle. Benim için de tabii ki sinema deneyimin kaçırmış olmak pandemi döneminde kötü sonuçlar veriyor, psikolojiyi etkiliyor biraz maalesef. Ama bunun dışında pandemiye baktığımızda ve Türkiye'ye baktığımızda, öğrenci hareketlerine, üniversitelere ve son yıllara baktığımızda ben bir iyi bir ivme görüyorum. Özellikle Boğaziçi direnişinden sonra... Belli bir anlam kazanan, değer kazanan bir ivme görüyorum. Bu beni sevindiriyor. Çünkü maalesef üniversitelerimiz özgür düşünce açısından, özellikle açısından herhalde Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Çok rezil bir yerde ve bunun bir şekilde değişebildiğini görmek güzel olacak. İnsanların bunlara ses çıkarıyor olmasına tanık olmak, beraber ses çıkarmak böyle şeylere. Yani pandeminin en azından bu enerjisini sevdim diyebilirim Türkiye atmosferinde. Ve bütün dünyada da aslında bunun bu şekilde seyrettiğini görebiliyoruz. Ee, bu da beni sevindiriyor. Çünkü zaten bütün problemlerimiz aslında global düzeyde problemler olduğu için bütün dünyanın bunlara ihtiyacı var. Umarım bu psikolojimiz ve ivmemiz devam eder ve daha özgür günlerde filmlerimizi izleyebiliriz, kulüplerimizi evet. yönetebiliriz. Teşekkürler arkadaşlar. Sinema kulüpleri yani uzun zamandır takip ediyoruz üniversiteleri ve sinebudaki fiyatları fiyatlarıyla ilgili mücadeleyi de takip ettik. Büyük bir hareketlilik içerisindesiniz. Pandemi her ne kadar sekteye sekte vurduysa buna yine de hani görüyoruz ki online hareketlilik de var ve bu bizim mutlu ediyor. Artı Boğaziçi'ndeki direniş tüm bunların ötesinde bir umut veriyor hepimize. Teşekkürler ve yolunuz açık olsun diyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Ben Çok sağ olun davet ettiğiniz için de. Programımızın sonuna geliyoruz. Ee, hatırlatalım Fasikül, her ayın son çarşambasında Açık Radyo'da Açık Dergi'de yayınlanıyor. Bu ayı e, üniversitelerin sinema gündemini ayırdık. Hala hazırda gündemimizde e, epey bir yer teşkil eden, e, merakla takip ettiğimiz gelişmeleri genel olarak da fasükülde sıklıkla yer vermeye çalıştığımız, özgü sinema gündemin önemli bir parçası gördüğümüz üniversite gündeminde için e, Boğaziçi Üniversitesi'nden Nazlıcan Doğan'la Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Atman Akısını konuk ettik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine e, bize ses verdikleri için. Gelecek yayın son çarşambasında Açık Radyo'da görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Açık Dergi